Awdu billahi min al-shaytan rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. al ve sâlim ol ya sîde lavulîn vel ahirin. Ve ila jame'l-âmbiayi vel l Ve ila jame'ul-âmbiayi. -e ve al-hamdu <gülüyor> Geçen hafta hacda ilgili bir şeyler anlatmaya çalışmıştık. Devam edeceğiz inşallah demiştik. Araya böyle güncel gündemdeki acil sorunlar olunca onu bir dahaki haftaya erteleyip biraz kardeşlikten, infaktan, yardımdan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle, özellikle kulun dünyaya neye geldiğini, ne yapması gerektiğini, kendisini yaratan Rabbinin kendisinden ne istediğini anlaması gerekir. Allah bizden kulluk istiyor, avdiyet istiyor. İbadet değil, ibadet araçtır. Abd olmanın aracıdır. Yaratılış gayesi Allah'a avdolmaktır. İbadet etmek değildir, avdolmak. Avdolmak da her anda ibadette olmak demektir. İbadet araç, avdolmak amaçtır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. وَمَا خَلَقْتُ insa illa li لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana avdolsunlar diye yarattım ibadet etsinler diye değil, avd olsunlar diye. Bu abdiyet, bu kulluk her anda olması gerekendir. Her anda Allah nasıl emretmişse, Allah nasıl istiyorsa, Allah nasıl seviyorsa, öyle yapmaya çalıştığımızda Allah'a avdolmayı olmayı kabul etmiş oluruz. Abdiyetimizi de, kulluğumuzu da yapmış oluruz. Allah'ı unuttuğumuz anda, kendi kafamıza göre ya da birilerine göre hareket ettiğimizde, o anda kulluğu kabul etmemiş oluyoruz. Kendi kendimize hareket ediyor, kendi kendimize düşünüyor, birilerine göre yaşıyoruz demektir. Malumdur, Süreli kardeşlerimiz, dünyanın, ...her tarafına böyle hicret etmeye, kaçmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Bir çoğu da Türkiye'ye gelmiş, Diyarbakır'a gelmiş özellikle. Mesela bugün öğrendi ki, valilikte hiçbirinin kaydı yokmuş. Yani kaydetmemişler. Sanki Diyarbakır'a, Suriyeli hiç gelmemiş gibi muamele görülüyor. Hastakhaneye gidince sorun çıkıyor. Onların da kendine göre korkuları, endişeleri vardır. Bununla beraber mesela bugün haberlerde seyrettik. Belki arkadaşlar seyretmiştir. TGT haberdeydi. Diyarbakır'da 8 kişilik bir aile dolmak üzereyken hepsi hastakhaneye kaldırıldı. Dolmak üzereyken Komşular, burada komşularla da röportaj yapılıyordu. Onlar dediler ki, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gücümüz bu kadardır. Yardım etmeye çalışıyoruz, odun taşımaya çalışıyoruz, nerede bu getirip yakın diyoruz ama, bizim de gücümüz bu kadardır. Elimizden geleni yapıyoruz, gerçekten yapıyorlar yani. Ama ne olursa olsun, bir yerde eğer biri soğuktan donarsa, biri açlıktan ölürse, bütün şehir halkı bundan sorumludur. Herkes birbirini haberdar etmek zorundadır. İnsanlar kardeştir, insan kardeşi. Mümin olmadan önce insandır, insan kardeşi. Herkes imanı kendi çabasıyla, gayretiyle, cehdiyle, cihadıyla yani bileğinin hakkıyla kazanır. İman. İman öyle anadan, babadan, atadan biraz kalan bir nimet değildir. Bir hal değildir. Herkes imanı kendi çabası, gayretiyle kazanır. İmanı kazanabilmesi için Allah'a teslim olmayı kabul etmesi lazım önce. Yani İslam'a girmesi lazım. Ben de Allah'a teslim oluyorum demesi lazım. Yetiyor mu? Yetmez. Ne yapması lazım sonra? Allah'a teslim olduğunu ispatlamak için bütün çabasını, gayretini sarf etmesi lazım. Allah neyi emrediyorsa onu yapmaya çalışması lazım ki evet, İslam'ını, imanını ispatlamaya çalışsın. İslam'a girmiş olsun. Bunun sonucunda Allah ona onun gönlüne iman nurunu indirir. O çabasını, gayretini sarf edince, gerekeni yapınca, Allah'a teslim olduğunu gösterince, Kafasına göre bir hayat yaşayınca değil, kafasına göre fikir beyan edince değil, Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre, peygambere göre olması gerekir. Herhangi bir yerde Allah'a itaat etmiyor, Resulüne tabi olmuyorsa, bu durumda ne demiştir? Allah bilmiyor, peygamberi bilmiyor, ben biliyorum demiştir. İster konuşurken olsun, ister bir şeyi yaparken olsun, ister düşünürken olsun. Allah'tan ve Resulü'nden başka bir fikir beyan ediyorsa, o Allah'ı ve Resulü'nü beğenmemiştir, kabul etmemiş, edememiştir. Mümin olamamış, Müslüman da olamamıştır. Bu böyledir. Allah bize akıl vermiş, bakalım öyle midir, değil midir? Bir kul kendisini yaratan Rabbi için o bilmiyor, ben biliyorum diyorsa, ...hiç ondan daha akılsız, daha beyinsiz, daha ahmak, daha küstah kimse var mıdır? Yoktur. O kim olursa olsun, ne olursa olsun... ...ondan daha saygısız kimse yoktur. Onun için kul deyince, av deyince neyi anlamak gerekir? Allah'a iman etmiş, Allah'a teslim olmuş... Rabbim Allah'tır demiş ve ben Allah'a teslim oldum diyenlerdir. Ve gerçekten bunu hayatına geçirip, hayatını yaşarken Allah'a teslim olup, bir mümin gibi hareket edip yaşayanlardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah'ın üzerinizdeki nimeti düşünün, tefekkür edin parçalanıp parça parça olmayın. Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Allah'ın ipine Allah'ın ayetlerine sımsıkı sarılın. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Daha önce siz birbirinizi tanımazken, birbirinize düşmanken o sizin kalplerinize yakınlık verdi, sevgi verdi, ülfet verdi. Onun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Mümin kardeşi oldunuz. Siz tam bir ateş çukurunun kenarındayken sizi o kurtardı. Gönlünüze bu sevgiyi, bu ülfeti, bu yakınlığı vererek sizi kurtardı. Ateş çukurunun kenarındayken, cehenneme yuvarlanmak üzereyken Allah size bu ikramı yaptı ve sizi kurtardı. Yani eğer sizin gönlünüz birbirine bağlı değilse, kardeş olamamışsanız, birbirinizi sevmiyorsanız, bu sevginizi ispatlayamıyorsanız siz o ateş çukuruna, cehenneme yuvarlandınız demektir. Sizi, bu sevgiyi, bu yakınlığı, bu ürfeti size vererek, sizi birbirinize sevdirerek, yakınlaştırarak, ne yaptı? Sizi ateş çukurunun kenarından kurtardı. Cehennemin kenarından sizi kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki Hidayete eresiniz diye. Eğer böyle yaparsanız Hidayete ermeyi umabilirsiniz. Yoksa Yoksa hidayete eremezsiniz. Allah'ın yoluna girmiş olmazsınız. Allah kardeş olun dedi, bir ve beraber olun, parçalanmayın dedi. Hep beraber Allah'ın ipine, Hakk'a sarılın dedi. Söz buraya gelmişken biraz da, şu andaki siyasi durumdan biraz birkaç kelime bahsedeyim. Ortada bir kardeşlik görülmüyor. Şu anda, İktidara gelmiş, memleketi idare eden bir yönetim vardır. Mümin doğru bakar. Mümin sadece işin o yüzeysel tarafına, görünen tarafına bakmaz. Arkasına da bakar. Biri bir şey söylediğinde, bir şey yaptığında onun niyetine de bakar. Bakmalıdır. Niyeti nedir? Derdi nedir? Bunun bu tavrı, bu hareketi Allah'ın emrine, vahyine uygun müdür, değil midir? Bu böyle yaparken Allah'a göre kazanıyor mu, kaybediyor mu? Bu böyle yaparken tefrika mı yapıyor yoksa birleştiriyor mu? Tefrika yapıyorsa, birleştirmiyorsa cehenneme davet ediyor demektir. Cehenneme davet. Müminler kardeşse bir ve beraber olmaları gerekir. Allah parçalanmayın dedi. Ne buyurdu? Vela tefer rahu. Parçalanmayın, bölünmeyin, ayrılmayın birbirinizden. Allah emretti. Bir sorun mu var? Ne yapman lazım? Bir sorun var. Buyurun konuşalım. Kim olursa olsun konuşalım sorunumuzu halledelim. Ama parçalanmayalım, bölünmeyelim. Her kafadan bir ses çıkmasın. Her kafadan bir ses çıkıyor. O diyor biz haklıyız. Öteki diyor bizim partimiz haklıdır. Öteki diyor biz parti kurduk daha güzel şey yapıyoruz. Ya hani siz kardeştiniz? Kardeşlik bu muydu? Birlik, beraberlik bu muydu? Yani sen Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmaya gelmedin mi? Sen böyle mi kazanıyorsun? Bölüp parçalayarak mı kazanacaksın? Yani sen kendi gönlüne bakıp Rabbim benden ne istiyor demiyor musun? Desen böyle yapmazsın, yapamazsın zaten. Endişe edersin. Tefrika yapanlar imanını kaybeder. Kardeşliği kaybeder, birliği, beraberliği kaybeder. Dolayısıyla fitne çıkarmış olur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, fitne adam öldürmekten daha beterdir. O bir kişi değil, birçok kişinin kanına girmiş olur. Birçok kişiye sıkıntılar yaşatır. Gönlünü cehenneme çevirir. Dolayısıyla etrafına ateş saçar. Ne adına, kim adına yapılırsa yapılsın bu böyledir. Bir yerde birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet yoksa orada iman olmaz. Orada Allah'ın hesabı yok demektir. Allah mutlaka hepimizi huzuruna alıp hesaba çeker. Yaptıklarımızdan, konuştuklarımızdan, düşündüklerimizden bizi hesaba çeker. Çünkü her bir düşünce, her bir konuşma, her bir fiil, amel mutlaka bir imanın sonucudur. İmanımızı hesaba çekiyor. Bak senin imanın böyle bir imandır. Ben sana böyle mi iman et dedim? Mümin her anda Allah'ın hesabını yapandır. Kul olduğunu, avd olduğunu unutmayandır. Onun için ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Size, de ki size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Sen hesabı Allah'a vereceksin, başkalarına değil. Başkaları seni övmüş, başkaları seni alkışlamış, Başkaları seni takdir etmiş. Bu sana bir şey kazandırmaz. Ama Allah seni övdüyse sen ebediyen kazandın. Hem dünyada hem ahirete cenneti buldun. Gönlün cennet oldu çünkü senin. Bütün dünya bir olsa sana bir zarar veremez. Ama iman etmeyenler zararı, faydayı başka yerde ararlar. Mümin doğru bakmalı, doğru anlamalıdır. Niye? Doğru hüküm verebilmek için. Birine haklı derken veya birine haksız derken mutlaka bunu Allah'a göre söylemelidir. Allah'a göre söylemiyorsa o mümin değildir. Niye? Allah'a göre söylemiyor, kendi fikri var. Kendisi ilah. Evet. İktidadaki arkadaşlar güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyorlar. Göz önünde olan şeyler vardır. Belki memleket şimdiye kadar böyle bir yönetimi görmemiştir. Başlangıç itibariyle. Bunun mutlaka devamı vardır. Hem içeride hem dışarıda güzel şeyler oluyor. Onun için güzel yapanları Takdir ediyoruz, destekliyoruz, hakkını teslim ediyoruz. Karşısındaki kim olursa olsun. Eğer birileri onları beğenmiyorsa, bu durumda başka amelleri vardır, başka şeyler peşinde manasına gelir. Başka dertleri var demektir. Ya da birilerine yardım ediyorlar. Onlar da yönetiliyor demektir. Birilerinin kuklası demektir. Onun için kardeşlerimiz kendi gönlüne bakmalıydır, hükmü öyle vermelidir. Allah herkesten ne düşündüğünü, ne konuştuğunu, ne yaptığını sorar. Biz hesabı Allah'a göre yapalım, öyle konuşalım... Öyle düşünelim, öyle hareket edelim. Kardeşlik hakkında konuşmuştuk. Bir de Suriyeli kardeşlerimiz için özellikle yardıma muhtaç olduklarını buna beraber Kendi muhtaçlarımız vardır. Arada bir fark gözetmiyoruz. Nerede bir muhtaç varsa, yardıma ihtiyacı olan varsa, Allah'ın emrine göre yardım etmeye çalışacağız hep beraber. Allah buyurur ayet-i kerimede. Yakın olanlara, evet hakkını ver. Miskin olanlara, hakkını ver. Miskin kitlemiş adam demektir. Sukun bulmuş adam demektir. Hiçbir şey yapamıyor. Yani çabasını gayretini sarf etse de bir şey yapamıyor. Miskin. sukun bulmuş. Kitlenmiş adam. Dolayısıyla muhtaç. Onlara hakkını ver. Yolda kalmışa hakkını ver. Lüzumsuz yere malını saçıp savurma. Allah'ın emrettiği yere ver. Lüzumsuz yere saçıp savurma. Ne demek? Küçükten büyüğe doğru bakmak gerekiyor. Evde bir parça ekmek dışarı atmış olsan bile o saçıp savurmaktır. Yemeği götürüp döksen o saçıp savurmaktır. Aç insanlar vardır, sen yemeği götürüp döküyorsun. O yemek'i onlara yedirebilirdim. Saçıp savurdum. Hiç mazeret yok yani. Ekmeği götürüp çöpe attın. Saçıp savurdum. Kime verdi dedi Allah? Evet. Yakınlara, sana yakın olan fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara evet, hakkını ver dedi. Onların senin üzerinde hakkı vardır. Saçıp savurma deni. Evet, bu kardeşlerimiz aynı zamanda hem yakındırlar, yakınımızdadırlar, hem miskindirler, yapabilecekleri bir şey yok, hem de yolda kalmışlar. Muhakkak ki saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyurdu. Nankör. Saçıp savuruyor, nankörlük yapıyor, şükretmiyor. Şükredebilmesi için ne yapması gerekirdi? Vermesi gerekirdi, infak etmesi gerekirdi. Eğer o fakirlerden, o miskinlerden, o yolda kalmışlardan yüz çevirmen gerekirse, bir şey yapamıyorsa, gücün bir şeye yetmiyorsa, Onlar için Rabbinden rahmet talep et. Onlara güzel söz söyle. Muhakkak ki Rabbinin rızkı geniştir. Dilediğine rızkı daraltır. O herkesin halini görendir. Herkesten haberdar olandır. Yani kime nasıl muamele ederse o bir imtihandır. Herkes imtihandadır. Herkesin imtihanı ayrı ayrı farklı farklıdır. İmtihan demek kazanma imkanı demekti. Dışarıdaki kardeşlerimiz memleketlerini terk etmek zorunda kaldılar. Onlar böyle imtihandadır. Mesela arkadaşlarla beraber gidip yardımı dağıtmaya çalıştık. Bir çocuğu babasız kalmış, yetim. Evet, yetim. Orayı terk etmek zorunda kalmışlar. Onların imtihanı öyle. Bir de bizim imtihanımız var. Bizim imtihanımızda Allah kullarını bize gönderdi. Bakalım nasıl yapacaksınız? Kardeşliğinizi nasıl göstereceksiniz? Örnek her zaman için bizim için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ne yapmıştı? Bir muhaciri bir ensarla, bir Medine eliyle kardeş yapmıştı. Onlar da kardeşleriyle her şeylerini bölüşmüşlerdi. Kardeş. Onun için nerede bir fakir varsa, nerede bir miskin varsa, nerede bir yolda kalmış varsa, nerede bir yetim varsa o bizim kardeşimizdir. Elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şey yapamasak evdekini paylaşacağız. Ekmeğimizi paylaşacağız. Kardeşlik bunu gerektirir. Bir kardeşimiz aç olursa paylaşmaz mıyız? Paylaşırız. Allah bizi kardeş yapmış. Paylaşmamız gerekmez mi? Bunun için bütün kardeşlerimiz bunun için seferber olmalıdır. Herkes bulunduğu yerde tanıdıklarıyla Görüşmelidir. Onlar için yardım toplamaya çalışmalıydır. Daha önce gidip sormuştuk arkadaşlara. 55-60'a ya yakın bir çadır vardı orada. Arkadaşlar bizim yataklarımız var, battaniyelerimiz var, elbiselerimiz var. Ama yiyeceğimiz yoktur dediler. İhtiyacımız gıdadır dediler. Arkadaşlar zaten çekim yapmışlar gördünüz elbiseleri de ne kadar vardır ona göre de siz hüküm verin Çocukların ayağında çorap yok evet, Arkadaşlar çorap temin ettiler bine yakın inşallah onları da göndereceğiz Sadece orası değil bu sadece bir başlangıç Diyarbakır'da ne kadar Suriyeli kardeşimiz varsa ne kadar ihtiyaç sahibi kardeşimiz varsa isterse buranın yerlisi olsun ister Dışarıdan gelmiş olsun. Hepsine, inşallah hepsine tek tek ulaşacağız. Bir seferlik değil. Hepsinin ismini not edeceğiz. Ayda bir sefer hepsine yardım edeceğiz. Bunun için bütün kardeşlerimizden yardım ve destek istiyoruz. Önce gönül destekini istiyoruz, gönül. Önce gönülleri bizimle olsun... Biz de, ben de sizin deyim desin. Ben de bu işte varım desin. Hiçbir şey yapmasın. Ya Rabbi ben de yardım etmek istiyorum desin. Hayra vesile olan, hayri işlemiş gibidir. Hayri işlemiştir. Yani, sen gidip bir ekmek birinden alıyorsun, götürüp başka birine veriyorsun. O bir ekmeği veren kazandığı gibi, o aracı olan da, vesile olan da ekmeği vermiş gibi kazandı. İkisi aynı şeyi kazanıyor. Hayra vesile olduğu için. Bir memlekette eğer bir kişi açlıktan ölürse veya soğuktan ölürse bütün memleket ahalisi ondan sorumludur. Bütün memleket ahalisi ondan sorumludur. Cinayet işlemiş gibi sorumludur. Hiç kimse, ben bilmedim, ben anlamadım diyemez. Herkes birbirine haber vermelidir. Haber. Birbirini haberdar etmelidir. Haberi alanın, gücü neye yetiyorsa, çabasını, gayretini sarf etmelidir. Gücü yetmiyorsa ne yapmalıdır? Bunun için çareler aramalıydır. Gücü yetenlere uğraşmaya çalışmalıdır. Sahabeden biri, dışarıdan biri gelip Resulullah Efendimiz'den yardım istiyor. Sahabe ne istediğini söylemediler. Gelip Resulullah Efendimiz'e ihtiyacını arz ediyor. Resulullah Efendimiz o anda ihtiyacını temin edebilecek durumda değildir. Diyor buyurdu ki falan sahabeye git benden selam söyle senin ihtiyacını görmesi gerekir. Dur. Gitti adam. Evet, o sahabe onun ihtiyacını temin etmişti. Evet, geldi yaratıolla ihtiyacımı gördüm dedi. Yüseyyullah Efendimiz buyurdu ki işte hayır böyle kazanılır. Ona vesile oldum ben kazandım. Evet, onun ihtiyacını gören kazanmıştır. Ben de vesile olduğum için kazandım. Sadece oraya gönderdiği için. Mümin böyle düşünmelidir. Peygamberi gibi düşünmelidir. Hayra vesile olmalıdır. Bunu yaparken sadece Allah'ın rızasını düşünmelidir. Rabbim benden razı olsun. Rabbim beni imkana tabi tutmuş, gereğini yapmalıyım. Yapmazsam mesul durumdayım. Bir cemaat olarak eğer Kardeşlerimizin gönlü bizimle beraber olursa bunun devamı gelir. Duanın mutlaka bir sırrı vardır. Allah bana dua edin, duanıza icabet edeyim dedi. Yani sen dua edersen senin duana icabet ederim dedi. Ama dua ediyoruz Allah icabet etmiyor. Demek ki biz duayı yapmıyormuşuz. Allah vaadinden dönmez. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır buyurdu ayet-i kerimede. Allah doğru söylemiştir. Ama biz anlamadık demektir. Biz duayı ediyorsak Allah kabul etmediyse biz duayı yapmadık, yapamadık demektir. Elimizi açıp Ya Rabbi ver demek dua değildir. Dua bu değildir bir kere. Dua lafla olmuyor. Yani gönülle, dil ile, fiil ile olması gerekir. Allah sana versin mi istiyorsun? Yapman gereken şey nedir? İhtiyacını büyütmek. İhtiyacıyı büyütmek. Sen desen ki Ya Rabbi bana ver, ben doyayım. Allah sana doyacak kadar verir. Sen desen ki Ya Rabbi ver, ben kendi aileme bakayım. Allah sana ona göre verir. Ama bunu gönülden istemen gerekir. Sen desen ki Ya Rabbi ver, bütün sıraleme bakayım. Allah sana ona göre verir. Desen ki ver, bütün bu mahalleye ben bakayım. Allah sana ona göre verir. Bütün şehre bakayım, ona göre verir. Bak duamızı yapıyoruz. Desen ki ver Ya Rabbi, Türkiye'deki ne kadar ihtiyaç sahibi varsa hepsine ben vesile olayım. Ben hizmet edeyim. Senin Rezak olarak verdiğin rızkı ben ulaştırayım, ben vesile olayım. Allah sana ona göre verir. Bütün dünyadaki Müslümanlara veya mümin olsun, gayri Müslüm olsun, ben onlara ulaştırayım desem, Allah sana ona göre verir. Ama senin bunu yapacak gücün de olmalıdır. Gücün. Allah sana verdiği nasıl ulaştıracaksın? Ulaştıramazsın. Bunu ulaştırabilecek vasıfta kardeşlerin olmalıdır, gücün olmalıdır. Onun için söyledik kardeşlerimizin gönlü bizimle beraber olsun. Ben de varım. Bu yardımı yapmaya, dağıtmaya, toplamaya var demelidir. Bir ay kalmış yıl başına. Bak bu sözü söyledim. Bir dahaki seneye Allah nasip ederse, siz duanızı böyle yapın, bakın neler olur. Ama yapmasanız hiçbir şey olmaz. Ne demek istediğimi arkadaşlar inşallah anlamıştır. Evet, onun için büyük düşünmek lazım. büyük olan Allah'tan büyük istemek lazım. En büyüğünü istemek lazım. İsteyelim, verir. Vadi var. Eğer duamız doğru olursa, samimi olursa verir. Yoksa elimizden geliyor, yapmıyoruz. Yarabbim sen ona ver. Niye Allah'ına vermesini bilmiyorum. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُمْ Muhakkak ki müminler kardeştir. فَاَسْلِحُوا بَيْنَا اَخَوَيْكُمْ Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. وَاتَّقُولَّهُ <feyle> Allah'a karşı takva sahibi olun. Evet, Allah'tan korkun. Allah'tan haşyet duyun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah'ı dinleyin. Allah'ın sözünü, kelamını dinleyin. Allah size ne söylüyor onu anlamaya çalışın. Lallekum <gülüyor> turhamun. Eğer böyle yaparsanız rahmete erersiniz. Allah sizi rahmetinin içine koyar. Size merhamet eder. Yoksa rahmetini çekerse ne olur? Gazabı kalır geriye. Azap kalır geriye. Eğer siz kardeş olmazsanız, kardeşlerinizin arasını düzeltmezseniz, bu durumda azabı bekleyin. Allah'tan belanızı bekleyin demektir. Eğer birileri tefrika yapıyorsa, ben biliyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim deyip, kardeşine taş atıyorsa, çamur atıyorsa, o tefrika yapıyor. Kardeşlerin arasını düzeltmiyor. Kardeşlerin arasını bozuyor. Öminler bir ve beraber olmak zorundadır. Kardeş olmak zorundadır. Allah'ın emrine göre. Olmazsa ne olur? Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Kendini mahrum bırakır. Sonra gazap gelir. Sonra azap gelir. Ne buyuruyor Dayet-i Kerime'de? Öyle bir azaptan sakının ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Diğerlerini de, hepsini içine alır. Şu anda Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, evet diğer memleketlerdeki Müslüman kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz öyle bir gazaba, öyle bir azaba uğradılar ki sadece zulmedenleri kapsamadı. Zulmetmeyenleri de, masumları da kapladı, içine aldı. Ve hicret edenler, kaçanlar, buraya gelenler etmemişler, ama azap gelmiş. Allah böyle bir azaptan sakının dedi. O azap geldiğinde sadece zulmedenleri değil de diğerlerini neden kapsıyor? Zulme mani olmadıkları için. Hakkı, hakikati söylemedikleri için. Ortaya koymadıkları için. Rabbim Allah'tır, Allah böyle buyurmuş demedikleri için. Yanlış yapandan yana oldukları için, zulmedenden yana oldukları için, hükmü Allah'a göre değil, nefsine göre, şeytana göre, birilerine göre verdikleri için. Azap gelir. Gelir, zulmetmeyenleri de içine alır. Azap zalimlere gelmiş. Ama diğerleri de onu desteklemiş. Onların yerinde biz olabilirdik. Biz de buradan kaçıp Suriye'ye, Irak'a ya da başka bir yere gidebilirdik. Her an imtihan yer değiştirebilir. Bu belli olmaz. Allah bizi nasıl imtihana tabi tutarsa bize düşen imtihanı kazanmaya çalışmaktır, imkanı değerlendirmektir. Onun için onlardan bir farkımız yok, onlara bir üstünlüğümüz de yoktur. Hatta eğer Allah bize yardım etme imkanı verirse, onlar bizim için veri nimettir, veri nimetimizdir. Ahireti, ahiretimizi, cenneti, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan kardeşlerimizdir. Kendimizi onlara hizmetçi gibi görürüz. Kim bizim ahiretimize cenneti kazanmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olursa, biz ona minnettarız. Onun için herhangi bir şekilde kendimizi onlardan büyük veya üstün görmüyoruz. Tam tersine onlar bizim veli nimetimiz. Biz de onların hizmetçisiyiz. Kim ihtiyaç sahibi olursa olsun, eğer insansa, aç insanın dini sorulmaz. Sen hangi dindensin, hangi cemaattensin diye sorulmaz. İnsan ol. Aç o. Aynı şekilde bir köpek de aç olabilir. Bir eşek de aç olabilir. Sen köpeksin, sana ekmek vermiyorum diyebilir misin? Diyemezsin. Aça, dini sorulmadığı gibi cinsiyeti de sorulmuyor. İnsana insan gibi bakmak gerekiyor yani. Bir yerde bir sorun, bir sıkıntı olursa Allah oradan rahmetini kesmiş demektir. Rahmetini kesmiş. İnsanlar istediği kadar birbirini suçlasın. Oradan Allah'ın rahmeti kesilmiş. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Kullar da Allah'ın kuludur. Allah'ın kulları üzerinde bir muradı var. Kullar Allah'tan yüz çevirince, Rabbini dinlemeyince, Rabbini... Rab olarak kabul etmeyince ne yapar? Allah rahmetini çeker. Rahmetini keser onlardan. Ne olur? Onlar birbirine düşer. Sorun yaşanır. Sıkıntı yaşanır. Azap olur. Gazap olur. Ana sebebi neymiş? Allah'tan yüz çevirmek. Birileri bir tarafta durur. Öteki başka bir tarafta durur. Birbirine düşman olur, sonra azap olur, gazap olur. O azabın, gazabın kahması için tek bir çare vardır. Kulların Rabbine dönüp tövbe etmesi. Ya Rabbi sana döndüm demesidir. Bizi affet demesidir. birbirilerini sevmeye çalışırlarsa, severlerse, Kardeş olduklarını hatırlarlarsa, insan kardeşi, mümin kardeşi olduklarını hatırlarlarsa, tövbe ederlerse, Allah'a döner derse, gazap kalkar, azap kalkar, rahmet iner, Allah'ın rahmeti iner. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, insan sarp yokuşu geçemedi. Evet, sarp yokuş nedir? Biliyor musunuz? diye soruyor Allah. Sarp yokuş odur ki, sarp yokuş derken, bir yokuş vardır demek ki, bizim o yokuşu aşmamızı istiyor. Yokuşu aşıp tepeye çıkarsak ne var? Tepede cennet var. Allah'ın rızası var. Ama insan, sarp yokuşu, aşamıyor. Aşmadı. Nedrost sarp yokuş insanları kölelikten kurtarmaktır. Köle azat etmek kölelikten kurtarmaktır. Herhangi bir şeye köle olmaktan kurtarmaktır. darlıkta kıtlık zamanında yemeği ikram etmektir. Yakınlığı olanlara, yetimlere tam evet, yemek, gıda ikram etmektir. Miskinlere o Gücünü kaybetmiş, hiçbir şey yapamayan, elinden bir şey gelmeyen, rızkını kazanamayan insanlara yardım etmektir. Bütün bunlarla beraber bir de iman etmektir. Birbirlerine sabri ve rahmeti tavsiye etmektir sabri ve rahmeti tavsiye etmektir. İşte bunlar doğru tarafta sağdakilerdir, sağ tarafta duranlardır. Bunlar birbirlerine merhameti, rahmeti tavsiye edenlerdir. Bir de bunların dışından kalanları vardır. Onlar da sol tarafta duranlardır, yanlış tarafta duranlardır. Onlar ayetlerimizi inkar edenlerdir. Onların üzerinde cehennemin kapıları kapatılmış olacaktır. Yani bir daha açılmamak üzere onların üzerinde cehennemin kapıları evet, kapatılacaktır buyurdu ayet-i kerimede. Ya sağ tarafta duracaksın, hakta duracaksın, birbirine, birbirlerinizle sabrı, rahmeti tavsiye edip miskinleri, fakirleri, yoksulları, yolda kalmışları doyurup insanları kölelikten kurtarmaya çalışacaksın ya da sol tarafta duracaksın, bana ne, beni ilgilendirmez, ben kendime bakarım deyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emrettiklerini inkar edeceksin. İkisinden biridir, tercih senedir diyor. Ötekileri bunu yapmayanlar, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, ciddiye almayanlar, inkar edenler, evet, cehennemliktir diyor ya Allah. Yani bir tek ben Müslümanım, müminim, namazımı kılıyorum demek ki, kimse cennete gitmiyor. Cennet bu değildir. Kulluk bu değildir. Allah'a iman etmek bu değildir. Başka bir ayet-i kerime, sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. De ki hayır namına, nafaka olarak, infak olarak her neyi verirseniz evet, ana baba için, akraba için, yetimler için, miskinler için, yolda kalmışlar için ki zaten bunlar hak sahibidir verilmeye layık olanlar bunlardır. Hayır namına ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Allah onu sizin hesabınıza yazar. Allah onun karşılığını size verir. Resulullah Efendimiz de buyuruyor Sana Neyi? Hangi şeyi dafaka olarak vermeleri gerektiğini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını Allah sizde ayetlerini böyle açıklıyor ki düşünersiniz diye düşünüp anlıyorsunuz diye ihtiyaçtan fazlasını Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Komşusu açken tok yatan bizden de Resulullah Efendimiz Ebuzere buyuruyordu sahabeden. Ebuzer sahabenin en fakir olanıdır. Buyurdu ki ona: "Ya Ebuzer, çorba pişirirken suyunu bir tas fazla koy. Dolayısıyla çorba şıhgalmış olur. Onu komşuna da ver. Çorba pişirdiğinde komşuna vermek için suyunu bir tas fazla koy, bir tas çorba da komşuna ver. İhtiyacı olana ver. Öyle ki, yani daha fazla çorba pişiremiyor, suyunu fazla koy diyor, ver. Yani hiç kimse mazeret gösterip, yoktur diyemez. Yoksa, çorbaya biraz fazla su koysun, bir tas çorba versin komşusuna. Şu anda durum nasıldır? Bir binada oturuyoruz. Komşumuzu tanımıyoruz. Komşumuza selam veremiyoruz. Selam versek birine, acaba niye bana selam verdi? Niyeti neydi? Adam böyle yanlış düşünüyor. İşin en kötü tarafı. Bunlar mümin ve müslüman. Güzel düşünemiyor. Mümin ve Müslüman selam vermiş. Niye bana selam verdi? Ona bir tas çorba götürse niye getirdi acaba? Niyeti neydi? Benden ne beklentisi var? Niye böyle yapıyor? diyor. Allah için yaptığını kabullenemiyor. Mümini anlamamış. Müslümanı anlamamış çünkü. Ama hepimiz biliyoruz. Resulullah Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ne demek? Mümin değildir. Müslüman değildir. Allah'a iman etmemiştir. Benimle bir alakası yoktur dedi. Bana uymamış. Bana tabi olmamıştır dedi. Bizden değil demek bu demek. Sahabe sordu. Ya Allah komşu ne kadar yakın? Buyurdu ki sizden 40 ev o tarafa yakın komşudur. Diğerleri de uzak komşu. 40 tane uzaktaki ev yakın komşu. Diğerleri de uzak komşu. Bu durumda Diyarbakır komşudur. Eğer Diyarbakır tamamlanırsa, bu sefer Urfa'da uzak komşu. Bunu yaparken bunu dert edinmemiz gerekir. Niye? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'a yakın olmak için. Kim başka bir hesapla eğer bunu yaparsa, başka bir hesabı varsa, Allah onun niyetine göre ona muamelede bulunur. Müminin tek bir hesabı vardır. Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın yakınlığı, Allah'ın cemalidir. Mümin bundan aşağısına razı olamaz. Bundan aşağısını düşünemez. Yakışmaz ona. imani varsa yakışmaz. Her ne yaparsa yapsın, ya Rabbi bunu senin için yapıyorum. Sen yaptığımı beğenesin diye, sen yaptığımı seversin diye, hani sen böyle emrettin ya, senin emrin yerine gelsin diye, sana kul olduğumu bilesin diye, kulgümü ortaya koymuş olayım diye yapıyorum ya Rabbi demesi lazım. Evet. O kimseler ki mallarını Allah yolunda sarf edip sonra o infak ettikleri o malını sarf ettiği kimselerin başına da bunu kalk, kalkmazlar. Kalkmayanlar hem infak edip infak ettiklerini incitmeyenler onların Rableri katında ecirleri vardır, mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Niye? Hem infak etmiştir, hem Allah yolunda sarf etmiştir. Hem de o infak ettiği kişileri küçümsememiş, Onların başına kalkmamıştır. Size yardım ettim dememiştir. Yardım ettiğinden dolayı onların onlardan bir beklentisi olmamıştır. Evet, bunların Rableri katında ecirleri vardır. Onlar mahzun olmazlar. Onlar için hiçbir korku yoktur. Allah bu iki vasfi veliler için söylüyor. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Velilerin vasfidir. İyi ve güzel bir söz, o karşıdakinin hatasını, kusurunu bağışlamak, arkasından eza gelecek olan bir sadakadan daha kayırlıdır. Allah ganidir, halimdir buyurdu. Yani birine ikramda bulunuyorsun, sonra ona diyeceksin ki ben sana iyilik yaptım, onu incittin. Öyle yapma dedi Allah, verme oğlum. Ona daha önceden güzel bir söz söyle, o daha iyidir. Varsa hatası, kusuri, onu affet, o daha iyidir. Vereceksen başa kalkma. Allah sana nimet verirken, senin başına kalkıyor mu? Yok. Eğer Allah sana başka bir kula verme imkanı verdiyse sen Allah'a minnettarsın. Sen onu verirken onunla ebedi hayatını kazanıyorsun. Ne Kime minnet ediyorsun? Sen kazandın. Allah ile alışveriş yaptın. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Sen alışverişi Allah ile yaptın. Bir de Karşıdakinin başına eğer minnet ediyorsan, ondan bir beklentin varsa, sen alışverişi Allah ile yapmamışsın. Onunla yapmışsın. Ondan bir şey beklenmişsin. Bu kötü bir alışveriş. Kötü bir ticaret. Ey iman edenler! Sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Nasıl boşa çıkarıyorsun? Başa kalkarak, gönül kırarak صدقا infak ettiğinizi boşa çıkarmayın. Bir de Allah Maun suresinde buyuruyordu. Eret hellezî bu bid Dini yalanlayan gördün mü? dini yalanlayan inkar eden de yalanlayan nasıl yalanlıyor? Allah dini yalan yani nasıl tarif ediyor ben iman etmişim diyor ben İslam dinini kabul etmişim diyor ibadet de yapıyor ama yalanlıyor Allah ona yalancı diyor Ereytel kezdi kezbü biddin dini yalanlayanı gördün mü vezar ikellezi yedü ulyetin o yetimi incitir itip kakar yetime ikram etmez ikram etmeye davet etmez bu rayihud ala taamil miskin miskinleri o sükun bulmuş elinden hiçbir şey gelmeyen rızkını temin edemeyen onları doyurmaya teşvik etmez davet etmez kendisi yap, kendisini yapması yetmiyor kendisi yapacak bir de ayrıca davet edecek davet etmesi gerekir. miskinleri doyurmaya davet etmez. Lil لِلْمُسَلِّينَ Yazık o namaz kılanlara. Böyleleri namaz kılıyorsa onlara da yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun, وَوَيْلٌ olsun, onun namazına وَوَيْلٌ olsun. Yani onun namazından bir şey çıkmaz. Yani fakiri gözetmiyorsa, yetimi gözetmiyorsa, yedirmiyorsa, içirmiyorsa yedirmeye, içirmeye davet etmiyorsa ona da oru namazına da böyle olsun. Yazıklar olsun. Tawin lil misalin allazihum an sahun. Onlar namazlarından gâfildirler. Namazı neye kıldığını, namazın ne olduğunu namazdan gafildir. Namazın müminin miracı olduğunu, Allah ile muhatap olduğunu anlamamış. Namazından gafil. Allah'ın kendisinden ne istiyor, ne istediğini bilmiyorsa anlamadıysa, Allah'ın huzuruna çıkıp ne söylediğini bilmiyorsa anlamadıysa namazdan gafil. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Onlar sadece gösteriş yapar. Onların ibadetleri göstermeliktir. Göstermelik. Namazı ı taklididir, ibadeti göstermeliktir. Müslümanlığı göstermeliktir. Dışarıdan görünüyor, içinde bir şey yok. Sadece öyle görünüyor. Hakikatte ne imani vardır, ne de namazı, ne de ibadeti vardır. Bir şey yoktur. Göstermelik. Mümin olabilmek için ne gerekiyormuş? Yetime bakmak gerekiyormuş. Korumak gerekiyormuş. İkram etmek gerekiyormuş. Yetim deyince de sadece anası babası olmayan olarak anlamamak gerekiyor. Evet. Önce anası babası olmayan, sonra anasının babasının desteğini kaybeden anasından babasından yardım görmeyen yetim sadece anasını babasını kaybetmiş olan değildir. Eğer biri zahiri olarak ana babanın desteğini kaybetmişse yetimdir. Bir de manevi desteği kaybetmek vardır. Manevi yetim. Neyin yetimi? İman yetimi. İman yetimi. İslam yetimi. Rahmet yetimi. Görmemiş. Yani eğer iman alacağı imanda onu destekleyen biri yoksa imanda ona yardım eden biri yoksa iman yetimidir o da. İmanın fakiridir. Miskinidir. O halde giderse Cehenneme gidiyor, imanı anlamamış, İslami anlamamış, Rabbini tanıyamamış. Ondan daha miskin, ondan daha fakir, ondan daha yetim kimse var mıdır? Onun için infak deyince, rızık deyince sadece ekmek olarak da anlamıyoruz. İman olarak, takva olarak, hikmet olarak, muhabbet olarak, manevi olarak bütün nimetleri birden anlıyoruz. İnsanın ihtiyacı olan her şey. Bedeninin ihtiyacı vardır, bir de gönlünün ihtiyacı vardır. Aklının ihtiyacı vardır, ilme, hikmete, marifete. Kim neyi infak edebiliyorsa etmelidir. İnfak edip kazanmalıdır. Veren kazanır. İkram eden, infak eden kazanır. Yoksa, yoksa kendi kendini kandırmış olur kendini mümin zanneder, taklit eder. Namazı da kılar. Allah da onlar için ve ve dedi. Yazıklar olsun. Öyle olsun o namaz kılanlara. O ibadet edenlere. Allah bizi iman ettiğini zannedip gerçek manada imandan mahrum kalmış olanlardan eylemesin. Amin. Mümin Müslüman olduğunu zannedip imandan, İslam'dan, mahrum olanlardan eylemesin. Amin. Allah bize gerçek manada imani tatmayı nasip eylesin. Amin. Kendisine av dolmayı nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.